Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Siyanürlü altın madeni faaliyetleriyle sık sık gündeme gelen Bergama Ovaca, şimdi de 3. Siyanürlü Atık Barajı yapılıyor, hem de köyün üstüne. Bergama Ovacık, Çamköy, Narlıca köyleri yakınlarında altın madenciliği faaliyeti yürüten Ovacık Altın Madeni, bölgede kurduğu Siyanürlü 2 Atık Barajı'nın ardından 3. Siyanürlü Atık Barajı yapmaya hazırlanıyor. Projenin çevresel etki değerlendirmesi yani chat toplantısı ise henüz yapılmadı. Evrensel Net'in haberine göre proje dosyasına göre altın madeninin 3. atık barajı için seçilen yer daha önce altın cevherinin çıkarıldığı açık ocak maden sahası. Yani şirket altın cevheri çıkardığı sahayı diğer 2 atık deposu dolduğu için yeni atık deposu olarak kullanmak istiyor. Atık deposu yapılacak olan yer köyün yakınındaki tepede yer alıyor. Şirket bu tepeden altın çıkarmak için tepeyi kaza kaza büyük bir çukur oluşturmuş. Tepenin hemen altında ise altın madenin şirketinin köylülerinin evleri bulunuyor. Madenin ilk dönemlerinde 10 yıl boyunca kamu ilişkileri müdürlüğü yapan emekli maden mühendisi Hasan Gökvardar, 3. Atık Barajı proje dosyasını değerlendiriyor. Kendisi bu değerlendirmede atık su deposunun deniz ve yer altı su seviyesinin Altında kaldığını ifade etmiş diyor ki çok tehlikeli bu bir yer altına yarı gömülü atık deposu tasarımıdır olası riskler üst düzeyde eskiye göre yüzde 300 daha tehlikeli altın madenli şirketinin zeytinlik alanlara ve verimli tarım arazilerini yaptığı siyanürlü madencilik faaliyetine karşı köylüler ve yaşam savunucuları doğayı ve halk sağlığını Tehdit ettiği gerekçesiyle yıllardır karşı çıkıyorlar süren davalar var. Şirketin ilk iki siyanür atık barajları hakkında açılan dava süreçleri hala devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulu güneş elektriği gücünün 2013 yılında 4.2 gigawatt arttığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri merkezi araştırma kuruluşu NDP SolarBuzz tarafından yapılan açıklamaya göre Ülkenin güneş elektriğindeki yeni kurulu güç artışı ise bir önceki yıla göre %15 oranında yükseldi. Kuruluşun verilerine göre 2013 yılında gerçekleşen kurulumlardaki en büyük payı 3 gigawatt ile büyük ölçekli santral yatırımları olurken ticari bina çatılarına gerçekleştirilen orta ölçekli santral kurulumlarının toplam büyüklüğü ise 500 megawatt oldu. Aynı dönemde ticari bina ve konut çatılarında gerçekleştirilen küçük ölçekli sistem kurulumlarının Toplam gücü 700 megawatt seviyesine ulaşırken bu ilave gücün 70'i ise konutlarda gerçekleştirilen kurulumlar sayesinde oldu. Açıklamada dönemsel olarak en fazla kurulu güç artışının yılın son çeyreğinde görüldüğü bildirilirken toplam 1.4 gigawatt kurulu gücünde sistemin devreye alındığı, bu dönemde ülkenin güneş elektriği kurulu gücünün gün içi saatlerde her saat 1 megawattlık artış gösterdiği şeklinde yorumlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulu güneş Elektriği gücü 2012 yılı sonu itibariyle 7.8 gigawattı. Ümit ediyoruz Türkiye'de de benzer rakamlardan yakında söz edebiliriz. Üçüncü köprü ve Kuzey Marmara otoyolu projesi hızla devam ediyor. Üçüncü köprü Kuzey Marmara otoyolu çalışmaları ilerlerken Tem bağlantılı yolun birleşme noktası ise ilk kez görülmüş. Serkan Ocağan haberine göre Anadolu yakası Çavuşbaşı meykiğinde 3. köprü bağlantı yolunun Teme bağlanması konusunda yapılan çalışmalar sürüyor. Ormanlık alanın içinden geçirilen yol Teme açılmış. Bölgede aylardır yol çalışmaları devam ediyordu. Bağlantı yolu için halen inşaat devam eden Viyadüğün de ayakları oluşmaya başlamış. Köprünün inşaatının devam ettiği Poyrazköy ve de Köprünün ayakları ortaya çıkmaya başlamış. Öte yandan proje aleyhine bugüne kadar açılan 30'a yakın davada devam ediyor. Türk Meyindesi Mimar Odalar Birliği'ne bağlı ondan fazla meslek odası ve sivil toplum örgütlerinin açtığı davalarına ilişkin mahkemelerden bugüne kadar herhangi bir karar çıkmamış durumda. Tema Vakfı da 3. Köprü'ye karşı iki dava açmıştı. Tema'nın açtığı davaları atanan 7 kişilik bilirkişi heyetinden 6'sı köprünün yapılmasına evet demişti. Change.org platformunda ise 3. köprü inşaatının durdurulması için başlatılan bir imza kampanyası var. Kampanya şu ana kadar yaklaşık 35 bin kişi tarafından imzalanmış. Kampanyaya Change.org Taksim Kuzey Ormanları adresinden erişilebiliyor. Peru'nun kuzeyindeki Pasifik Okyanusu sahillerinde geçen ay 400'den fazla Yunus ölü olarak bulundu. Deniz Hayatı Araştırmaları Kurumu (IMARPE) çalışanlarından Jamie de la Cruz... Lambayek sahilindeki ölümlerin 220'sinin Ocak ayının son haftasında geriye kalanların ise ilk 3 hafta içerisinde meydana geldiğini belirtti. Kruz yapılacak. Yunusların otopsisi sonucunda ölüm nedenlerinin ortaya çıkacağını kaydetti. İncelemeler Yunusların akciğer, böbrek ve karaciğerler üzerinde yoğunlaşacak. Bunlar tabii toksinlerden dolayı. Aynı bölgede 2012'de ölü bulunan yaklaşık 870 Yunus üzerinde yapılan Otopsiler maalesef ölüm nedenini ortaya çıkaramamıştı. Ölümlerde denizdeki biyotoksinlerin, sismik testlerin veya bilinmeyen bir hastalığın neden olabileceği belirtiliyor. Kayato Heredia Üniversitesi Deniz Biyolojisi Bölümü Başkanı Yuri Hooker ise ölümlerde genellikle çevre kirliliğinin sebep olduğunu ifade ederek yunusların toksinle dolu balıkları yemesi veya plastik torba gibi atıkları yutmasının ölümlere yol açabileceğini kaydediyor kendisi. Hooker Peru'daki laboratuvarlarda sınırlı sayıda kimyasal malzeme bulmasından dolayı da Yunus ölümlerinin nedenlerinin tespit edilmesinin çok zor olduğunu ifade ediyor. Anlaşılan daha güçlü aletler ve kimyasallar gerekiyor. Toksinlerden mi, hastalıktan mı veya başka bir sebepten mi olduğunu öğrenebilmek için. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.